3 Ayak, Bir Radyo stand Yazan ve Canlandıran Ahmet Fuat Onan Spiker Nülfer Perihan Kurtoğlu Radyo Muhabiri Murat Can Tonbil Kurgu Roblin Tayar Dikkat dikkat, mesajınız var. Dikkat dikkat, mesajınız var. Ben bir kamerayım. Adım üç ayak. Şu anda zaman mekan içinde yolculuk yapıyorum. Sayın dünyalılar, sayın insanlar, sayın iki ayaklar. Hemen konuya girmek istiyorum. Ben kamera üç ayak. Neden zaman mekan değiştirdin derseniz? Yıllardır çekim yapmadığım mekan kalmadı. Doğada, sokaklarda, evlerde. Objektif gözüm yok edilen doğa görüntüleri çekti. Savaşlar çekti. Acılı acısız aşklar çekti. Ve çil çil pelikül üzerine çil çil çile çekti. Bir kamera olarak film setlerinde birçok olaya şahit oldum. Uzun süren bir çekim yüzünden... Bir tavşanın ölümünü gördüm. Bakıcısız bir atın sırtından atıp bel kemiği kırılan bir oyuncunun acılarına şahit oldum. Önümde ve arkamda ise güvencesiz çalıştırılan insanlar vardı. Ve de benimle çekim yapan oyuncularınız, senaristleriniz, yönetmenleriniz yıllardır telif haklarını alamıyor. Ve ve ve ve. Ve de gördüklerimden öylesine sıkıldım ki sonunda dayanamadım. Kendi kendime stop ettim. Atomlarımı ayrılıp ışınlandım. Başka bir zaman mekana gittim. Sizler ben kamerayı sadece üç ayaklı bir demir yığını sandınız. O zaman siz de iki ayaklı bir et yığınısınız. Neden benim de bir canım olduğunu düşünmediniz? Sayın insanlar? Sayın iki ayaklar, sayın sinemacılar, sayın seyirciler, ben, yani maddenin kamera hali, ben üç ayak, benim de sizin gibi atom çekirdeği çevresinde dans eden elektronlarım var. Keşke beni de bir canlı olarak düşünseydiniz. Siz nasıl yemek yiyerek yaşarsanız, ben de görüntü yiyerek yaşarım. Ama bazı filmcileriniz bana öyle abur cubur görüntüler yedirdiler ki neredeyse ülser olacaktım. Yoksa hayatı size öyle gelen bir şey mi sanıyorsunuz? Hayat nehirleri, ormanları, atomları, galaksileri, yıldızlarıyla ve tuhaf tesadüfleriyle muazzam bir şey değil mi? Sizler her şeyi canlı gören şamanik kaynaktan uzaklaştığınız için mi böylesiniz? Bitki, böcek, ağaç gibi canlılara da cansızmış gibi davranıyorsunuz. Bir ırmak bir kızılderelinin arkadaşıdır. Ya sizin arkadaş anlayışınız? Ne çok direndim üç ayak üzerinde durmak için. Belki de serde keçilik var da ondan. Siz de bir tür iki ayaklı kamerasınız. Göz merasınız, düş merasınız. Peki, iktidar hırsıyla yanıp tutuşan erkek cinsinize ne demeli? Üçüncü ayağa kısa geldiği için mi bu dengesizlikleri, bu deprem rasyonları? Kiminiz bir ara objektifimin hayata gözlerini yumacağını sandı. Tam bitti işte, sinema, kamera, stop derken... Bir dakika, bir dakika. Şimdi gezegen radyosuna bağlanıyorum. Doğanın tahribatı son yıllarda büyük bir hız kazanmış durumda. İklim değişikliği bu hızla sürerse buzulların erimesi yüzünden... ...öncelikle Barcelona, Marsilya ve İzmir gibi kıyı kentleri sular altında kalacak. Nedir bu doğaya ettikleriniz? Çarpık kentleşmeyle erozyana uğradı kentleriniz. İnsanlar kendi derelerinin suyunda boğulmaya başladı. Eğer iklim felaketinin önüne geçmezseniz, sinemacılar, doktorlar, mimarlar, sermayedarlar, sağcılar, solcular, liberaller, dindarlar, dansçılar ve de çevrecileriniz bu küresel içinde çok ıslanacak demektir. En son Birleşmiş Milletleriniz bir iklim değişikliği raporu yayınladı. Küresel ısınmanın geri döndürülemez olduğunu açıkladı. Sayın İkayaklar, doğa sizin gelecek günlere ait politik görüşlerinizi analiz edip bekler mi? Böyle giderse hayat kendini korumak için artık sırtında yük olan siz insan canlısını silkeleyip atacaktır. Ozon tabakanız cırtladı. Ormansız, susuz bir gökyüzü altında, radyasyonlu insanlarla dünyanın en modern toplumunu kursanız ne olacak? Ya da ben üç ayakla en güzel filmini çekseniz neye yarar? Doğa bütünüyle yok olmaz, dönüşür. Kim bilir sizi neye dönüştürür, bu üç ayak aklımla bunu bilemem. Gezegeniniz zaten doğal olarak birleşmiş canlılar cemiyeti değil mi? Sevgili hikayetler, yok mu bir çözümünüz? Ne demiş bir Kıdılireli şefi 1854 yılında? Gökyüzü babamız, toprak anamız. Onlar alıp satılacak, yağmalanacak bir şey mi? Bu ihtiras ki toprakları çölleştirecek, her şeyi yiyip bitirecek. Doğru demiş şef. Evet farklı canlılara da bir ev değil mi sizin gezegen? Peki bu güzel gezegen şirketlerin, devletlerin malı mülkü mü? O zaman kaldırın Birleşmiş Milletler Cemiyeti'ni, kurun Birleşmiş Canlılar Cemiyeti'ni. İnsan, hayvan, ağaç, orman, bütün canlıların, canlıların haklarını savunacak bir cemiyet yani. Doğa bilimiyle uğraşanlar, her türlü canlı etiğini araştıranlar, burada yerlerini alsın. Baykuş, ceylan, fok, kaplan, kanguru, karınca, kartal, koala, leylek, martı, papağan, aslan, geyik, şahin, maymun, timsah, kelebek, tilki, kurbağa, kirpi, üç ayak, iki ayak, kırk ayak, bir de Kırbaç kuyruklu çöl kertenkelesi. Hepimiz Birleşmiş Canlılar Cemiyeti'nde birlikte olalım. Evet, şimdi de sizlere Gezegen Radyosu'ndan bir son dakika haberi. Gezegendeki milyonlarca savaş mültecisinden sonra yeni bir mülteci akını başladı. İklim mültecileri. Bağımsız düşünce kuruluşu Forrest'in tahminlerine göre bu yüzyılın ortalarına doğru iklim değişikliği nedeniyle 200 milyon kişi göç edecek. Bunun nedeni ise buzulların erimesi, kuraklık, seller ve sera gazı emisyonlarının artması. Sevgili iki ayaklar, yani öyle ısıttınız ki dünyanın havasını, dikkat, dünya boğulaşıyor. Dallar çiçek açtı açacak, Kırlangıçlar uçtu uçacak, Güneş ufuktan doğdu doğacak. Siz iki ayaklar sosyo bir makine misiniz? Öyle telaşlar içindesiniz ki, Bu halinizle, Anı anında yaşamanız gerçekten zor. Ertelenmiş anlarla geçiyor hayatınız. Sinemayı, dansı, kitabı bir yana bırakın. Kendi erik hoşafınızı yapacak vaktiniz bile yok. Hatta doya doya sevişemiyorsunuz. Alt alta, üst üste tepinip duruyorsunuz. Bir türlü kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Yani kendisiz yaşıyorsunuz. Evet... Bir daha tekrarlayalım yüksek sesle. Kendimize vakit ayıramıyoruz. Kendimize vakit ayıramıyoruz. Peki neye vakit ayırıyorsunuz? Çok para kazansanız da, hiç para kazansanız da, ortada kendiniz yoksa bu paralar, parasızlıklar ne işe yarar? Kendine gel kendine, kendine git kendine. Ben kendisiz miyim diye düşün kendi kendine. Kendine gel kendine, kendine git kendine. Ben kendisiz miyim diye düşün kendi kendine. Belki de siz iki ayaklar, sosyo bir çorbada yüzmeye çalışan bir canlısınız. Yani sistem kumandalı homo economicus politikus, Biyogenetikle içerden kurmalı esiri zaman bir saat. İktidar akrep, muhalefet yelkovan. Ayrı yerleri gösterir. Tik tak tik tak. Aynı halleri sürdürür. Geçinir giderler. Tak taktik tak tik. Tik tak tik tak. Taktik A. Taktik B. Geçiyor zamanınız taktiklerle. Ah aman aman. O zaman. Herkes işinden ayrılsın. Kendi işine baksın. Kalsın kalsın. Kalsın kalsın. Ortada. Yalnız gezegeni sevenler kalsın. Kal kal kal kal Kalira Kalira. Hop tirinam, tri, tirinam. hop tirinam, tri, tirinam. hop tirinam, tri, tirinam. Sayın iki ayaklar Sinema salonları sizin terapi yeriniz mi? Sinemaların karanlık koltuklarına gömülmüş, kendisiz kendinizi arıyorsunuz. Birikmiş anlarınızın kanını doyuruyorsunuz. Sonra da yine aynı telaşlara, aynı sıkıntılara. Ah bu Hollywood filmleri! Vahşetle dehşet, dehşetle aşk dolu filmler. Gürültüler, patırtılar, uçan arabalar, süpermenler, terminatörler. İyi uzaydılar, kötü uzaydılar. Lerlerlerler, larlarlar lar. Aradan yıllar geçti. Siz iki ayakların zekası, alaycılığı, teknolojinizle birlikte katlanarak çoğaldı. Doğaya ve birbirinize kör sağır bir hayat sürüyorsunuz. Etiğine estetiğine kardeş yapmış şairiniz Nazım Hikmet ne diyor? Akın var güneşe akın. Ama sizler hipermarketlere akın ederek tükettikçe tükeniyorsunuz, tükendikçe tüketiyorsunuz. Al, it, kap. Kap, it, al. Kap, it, al. Al, it, kap. Al, al, al. it it, it. Kap, kap, kap. Kap, it, al. Kapital. Sayın iki ayaklar, kapitalizm diye öyle acayip bir sisteminiz var ki itişe kakışa bu sistemin içinde Didişip duruyorsunuz. Öylesine daldınız ki ekonomik, teorik, kişisel hesap, kitap işlerine. Korkarım yine dört ayak üstüne ineceksiniz. Ruhunuz yerde sürünürken başınız göğe mi erdi? Peki yıllarca gece gündüz aynı düşüncelere, aynı huylara sıkı sıkıya sarılıp yatıp kalkmanız niye? Sanki paralarınızı kuş kapacak. Düşünceleriniz tedavilden kalkacak, kadınlarınız dikiş kutusu, erkek milletiniz baldıran olacak. Yani birazcık değişseniz çok mu olur? Sizler sanal özgürlüklerle idare ettikçe, sanal hayatlar, sanal aşklarla yetindikçe beyninizdeki 100 milyar nöronun DNA'nızdaki 25 bin genin hakkını nasıl vereceksiniz? Bir üç ayak, bir kamera olarak nice insan psikolojisi geçti objektifimin önünden. Bakıyorum da hep mış, mış gibi yapıyorsunuz. Biliyormuş gibi, seviyormuş gibi ve de yaşıyormuş gibi. Peki itirazsız ve isyansız bir hayat sıkıcı değil mi? Sizler iki ayağa kalkalı kaç yıl oldu? Hadi ben yüz yaşını çoktan aştım. Daha çocuğum. Ya siz? Siz insan canlısı iki ayağa kalkalı beş milyon yıl olmadı mı? Beş milyon yıl geçti. Hala o küçük dünyanızı bir türlü sağlama alamadınız. Alamadınız ki yeni dünyalara kavuşasınız. Bir üç ayak, bir kamerayım. Bir türlü anlamıyorum. Bir de duyarlı yönetmenlerinizin sözlerine kulak verin. Dünya vatandaşı Şarlı, bir film çalışmasında dedem kameranın kulağına şunları söylemiş. Dogmatik açıdan dindar biri değilim. Hiçbir şeye ne inandım ne de inanmadım. Ama bilinmezler aleminde sonsuz bir iyilik gücü olduğuna inanıyorum. Bolluk getiren makineleşme bizi yoksul kıldı. Edindiğimiz bilgiler bizi alaycı yaptı. Zekamızı ise katı ve acımasız. Çok düşünüyoruz ama az hissediyoruz. Sinema çok soğuk ve ciddi bir endüstriye dönüştü. Daha sonra Charles İngiltere'ye giden bir gemiye bindi ve Hollywood sinemasına şöyle seslendi. Boşuna film harcıyorsunuz. Gürültünüz sizin olsun. Yıl 18 Eylül 1952 Bilim insanınız Einstein'ın dediği gibi Yıkılması atom bombasını Parçalamaktan zor olan Önyargıların esirisiniz Müzisyen, şair, ressam Jim Morrison Sinema bazen sanatların En totaliter olundur diyor. Neden? Bazen sizlerin ruhunu avladığı için mi acaba? Sinemayı sinema yapan aşk, müzik şiir değil mi? Sinema diye yapılan büyük ekran televizyon filmlerinden kim kazanıyor, kim kaybediyor? Peki, aşk ve özgürlük gibi temaların yönetmeni Polonyalı Kieslowski Ne dedi? Sinemanın sanat olduğundan tam olarak emin değilim. Ve insanlara tepeden bakan sanat yapıcılarına seslendi. Bir tepeden insanlarla birlikte bakın hayata. 2018'e girdiğimiz bu yılda gezegeninizle ilgili bir uyarı daha size. İzlediğiniz <gülüyor> için Gezegen Radyosu muhabirimizden gelen son bir haberle yayınımızı bitiriyoruz. Sayın dinleyiciler, şu günlerde gezegende iki tehlikenin arttığını görüyoruz. Nükleer savaş ve iklim felaketi. Dünyanın önde gelen psikiyatrlarından Robert J. Lifton, yeni kitabı Kıyamet İkizlerinde bu iki tehlikenin her şeyin önüne geçtiğini söylüyor. Çoğu büyük devletlerde olmak üzere gezegende bilinen 14.495 nükleer bomba olduğu bilgisi de bu tehlikeyi açıkça gösteriyor. Kuzey Kore lideri Kim jong un Amerika'yı vuracak füzelerimiz var derken, Amerikan Başkanı Trump da dünyanın aklı başına gelene kadar nükleer silahlara devam edeceğiz dedi. Geçtiğimiz aylarda da Moskova'da büyük bir nükleer savaş tatbikatı yapılmış, Rusya Devlet Başkanı Putin de nükleer güçlerimizi arttıracağız diye bir demeç vermişti. 2017'nin son ayında İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Kats ise, İran'ın Lübnan'da gelişmiş füze tesisleri kurduğunu iddia ederek, Lübnan'ı taş devrine döndüreceğiz diye demeç verdi. Herhalde böyle bir şeyin ancak nükleer bomba atılarak olabileceğinin farkındasınızdır. Evet sayın dinleyiciler, artık güzel haberlerle karşınıza çıkmak isteğiyle, aydınlık bir yıl, aydınlık bir gelecek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili İki Ayaklar, Dünya liderleriniz atom bombasının pimiyle oynamayı, Bilgisayar oyunu mu sanıyor yoksa? Peki, bir avuç politikacı ve şirketin ihtiraslarına mı mahkum sizin 7 milyarlık insanlık ve güzel gezegeniniz? Amm. Ey silah tacirleri, taşeronlar, ücretli stratejistler! Nedir bu telaş, bir telaş? Ve neden şehvetle ve hiddetle oradan oraya koşuyorsunuz? Ey büyük devletler, soğuk demir kuşlarınız şimdi kim bilir nereleri hangi silahları taşımakta? Atom bombası ise kara borsada Ey amaç için her şey mibah diyen şirketler ve politikacılar. Yolunuzun sonu için yolun canını acıtıyorsunuz. Hadi kendi yolunuza vardınız. Dönün arkanıza bakın. Kaç kişi kaldınız? Ne üstünüzde gök can, ne altınızda yer can. Caz dım idak, caz caz. Caz dım idak, caz caz. Luba lübila, luba lübila. Tuba tuba Yandırı yandırı yandırı, kandırı kandırı kandırı. Yandırı yandırı yandırı, kandırı kandırı kandırı. Kim kime nasıl kandırı? Sevgili iki ayaklar. evet. Bir ara televizyon ve video yüzünden hayata gözlerimi yumduğum sanıldı. İki dünya savaşı geçti gözlerimin önünden. Ekonomik krizler, darbeler, işkenceler, sansürler, yakılan filmler, fanatik saldırılar. Direndim. Çil çil pelikül geçti içimden Sizin çileleriniz bitsin diye Tam bitti işte sinema Kamera stop derken Ne mümkün Duyarlı bir sinema insanı çıktı Kamera action Eylem dedi Ve yeniden açtım gözlerimi hayata En geniş objektifimle baktım Çilelere güzelliklere Özgürce ve insanca dolaşın istedim. Siz iki ayaklar bu güzel gezegende. Artık insanların ruhunu çalan bir kamera olmak istemiyorum. Amaç için her şey mübah diye düşünen hiçbir sisteme ve anlayışa hizmet etmek istemiyorum. Hani siz iki ayaklar, uzaylılar, uzaylılar diyorsunuz ya, uzaylıların olduğu nereden belli? Belki de kendi gezegenlerini yok eden, siz insan canlısı ile ilişki kurmak istememelerinden. Bir kamerayım, bir üç ayakım, insan canlısının artık başka bir hayata kavuşmasını istiyorum. Dansa, denize, sinemaya gitmeye de vakitleri olsun istiyorum. Tekrar geleceğim aranıza ya da geldiğimde haberiniz yok. Belki de yeni bir hayat için film çekimine başlayan duyarlı bir yönetmenin setindeyim. Sayın hikayek, sayın seyirci. Hayata, gezegene, perdeye sadece bakka kalma. Aslında o kadar aydınlık ki gelecek onun için göze gözükmüyor, olacakla bitecek. Ama aydınlık doğa sizin de doğanızdır. Kendinizi koruyun. Doğanızı koruyun. Gezegenden çıkış yok. Yıl kere yıl kaç yıldır, dırdır dır babam dırdırdır. Dır dır. Gün kere gün kaç gündür, hırgür anam hırgürgür. Türlü çeşitli can bu dünya evinde itişe kakışa, didişe sevişe yaşamakta. Çeşit çeşit düşünce ve inanç da aynı kazanda kaynamakta. Geldik mi gezegen aşkına? Gezegende gezen genler neden gezegeni yok ederler? Yapmayın Allah aşkına. Artık olacağı biteceği bırakın. Olmakta olan şeye bir bir bakın. O zaman hadi. Kamera. Action. Action. Eylem.